Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün telefon hattımda bir konuğum olacak. Yine Buğday Derneği'nden Tatuta Projesi Koordinatörü Berkay Atık. Merhaba Berkay. Merhaba Zeynep. Ee, uzaklardasın galiba değil mi? Yani hani, telefonda olduğuna göre ama bir de biraz daha da uzaktasın. Neredesin şu anda? Evet şu anda Manisa'nın e, Salihli ilçesine bağlı Tekeloğlu köyündeyim. Hı. Burada e, hafı açıklıklarımızdan iki tanesini ziyaret ettim. Hatta şu an e, beraber e, Ali Bey ile. Şimdi seninle konuşmamızın sebebi tabii Tatuta'yı da biraz konuşuruz e, belki sonrasında. Ama aslında çok sıcak bir konu var. Hani Buğday derneğiyle de. Buğday Derneği ile ilgili ama esas evet. Victor'la ilgili Victor Ananias'la ilgili Victor Ananias dönüşüm ödüllerinin evet. ilki verilecek bu sene ve sen galiba bu işi organize ediyorsun. Şimdi biraz bahsedebilir misin bu Victor Ananias dönüşüm ödülü nedir ve e, nasıl başvurulur ya da kim nasıl ne olacak? Hı hı. Evet, dediğim gibi bu sene ilk defa verilecek bu ödüller Victoranias Dönüşüm Ödülleri adına. Victor yaşam dönüşümdür derdi ve dönüşüm kelimesi aslında buğday hareketinde önemli bir kavram bizim için. Çünkü biz de dönüştürmeye ve dönüşmeye gayret ediyoruz sürekli. Tabii bunu yapan sadece biz değiliz. Biliyoruz ki Türkiye'de ekolojik yaşamda bu Dönüşüm sağlamak için çaba gösteren insanlar var. İşte bunları ödüllendirmek, yüreklendirmek için bu ödülü vermeye başlayacağız bu seneden itibaren. Herhangi bir kategori sınırlaması yapmadık. Yani ekolojik yaşam ana başlığı altında ister tarımla ilgili olsun, ister kültürel çalışmalar olsun, ister enerji, eğitim. Yani ekolojik yaşamla ilgili her türlü dönüşüm çabası uygun bir adaydır bu ödüller için. İki temel kategoriyi ayırdık. O da biri ana ödül, diğeri de teşvik ödülü dediğimiz 18-30 yaş arasındaki gençleri yüreklendirmek için verdiğimiz ödül. Ana hatlarıyla bu şekilde. Peki mesela ödülü kim seçici kurulu diye bir şey var mı? Ya da yani Buday derneği olarak mı seçilecek? Ya da bir zaman dilimi var mı? Hani şu kadar sürede başvuru yapılması gerekiyor diye. E, aralıkta biz duyurmaya başladık ödülleri e, 1 Mart e, aslında son tarih başvurmak için dolayısıyla e, neredeyse son bir aya girmiş durumdayız o yüzden e, katılacakların veya aday önereceklerin e, elini çabuk tutması lazım e, 1 Mart'tan itibaren jüri heyeti değerlendirmeye başlayacak gelen başvuruları jüri heyetinde de e, Victoru yakından tanıyan isimler var. Yine bir şekilde ekolojik yaşamın içinde bulunan saymak gerekirse Ömer Madra, Özcan Yüksek, ondan sonra Uygar Özesmi, Zeynep Meydanoğlu, Ferda Erdinç, Abdullah Aysu gibi farklı alanlardan ama yine ortak özelliği Viktor'u tanımaları olan insanlar var. 21 Mayıs günü de yani Victor'un doğum gününe denk geliyor ödül törenini yapacağız ve kazananlar açıklanacak. Hı hı. Aslında e, seçici kurulda sanırım her biri ödüle layık insanlar ondan sonra ama ödülü alacak kişiyi seçecekler. E, peki bu evet. e, diyelim ki e, kişisel başvuru yapılabiliyor mu yoksa mutlaka birinin e, sizi önermesi mi gerekiyor? Bir kişisel, kişisel başvuru da yapılabiliyor veya bir aday göstermek isteyen adayla da gösterebiliyor. Ama hangisi olursa olsun iki durumda da bir resmi başvuru dosyası hazırlanması gerekiyor ve bunun derneğe iletilmesi gerekiyor dediğim gibi 1 Mart'a kadar. O başvuru dosyası ile ilgili bütün detayları da www.viktorananias.org sitesinde bulmak mümkün. Hı hı, anladım. O zaman e, Victor Ananias dönüşüm ödülleri için yani ödüllerine başvurmak için ya da birini önermek için buday.org'da bütün detaylara ulaşabilir herkes. Buday.org veya victorananias.org bu da geçen sene Victor'un anısına açılan site. Burada de açılır açılmaz karşınızda zaten ödüllerle ilgili bilgi çıkıyor. Şimdi o zaman birazcık da Tatuta ile ilgili konuşalım. Tatuta ekolojik çiftliklerde tarım turizm, takas tarım turizm değil mi? Yani hani gidip orada dinlenebiliyoruz da veya ekolojik çiftliklere gidip çalışabiliyoruz da ve bilgi alabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Karşılıklı bir eğitim, öğrenim takası aslında kültürel bir takas diye düşünüyordum ben. Gittiğim zaman da çok şey öğrendiğimi, çok zenginleştiğimi hissettim. Ama hep yazın gidiliyor, hep güneşli, hep t falan gibi geliyor. Ama şu anda mesela gidilecek yerler var mı dinlenmek isteyen veya değişik bir yer görmek isteyenler için? var tabi. Aslında yılın 12 ayı boyunca ziyaret e, edilebiliyor. Tabi çiftlikten çiftliğe değişiyor. Bunların hepsi e, web sitemizde Daturs web sitesinde e, görülebiliyor. Kimi çiftlik sadece e, hasat dönemleri kabul edebiliyor. Kimi çiftlik e, dediğim gibi yaz kış kabul edebiliyor. O biraz bölgeye bağlı. Coğrafyaya bağlı. Çünkü e, artık 7 bölgeye de yayılmış durumda Tatuta çiftlikleri. E, ama e, dediğim gibi yani sadece e, yaz için veya sıcak havalar için değil aslında senenin bütün dönemleri için e, yine çiftliğe bağlı olmak e, koşuluyla ziyaret etmek mümkün. Hı hı. E, şu anda kaç tane çiftlik var? Son rakam 88. E, ben şu an Ege bölgesinde ve Akdeniz'de hem mevcut çiftliklerimizi ziyaret ediyorum bir de aday olan e, sisteme katılmak isteyen çiftlikler var. Hı hı. Eğer onlar da e, eklenilirse bu rakam artacak. Anladım. Tamam. O zaman şimdi bir müzik arası verelim Berkay. Ee, sonra seninle hazır yakalamışken Manisa'dan e, birazcık daha Tatuta ile Buğday ile ve bu dönüşüm ödüllerini tekrarlayarak hatta biraz daha detaylandırarak konuşmaya devam edelim. Bambino'dan e, Tenere adlı parçayı dinledik. E, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programı devam ediyor. Ben Zeynep Çelen ve telefon hattımda e, yine Buğday Derneği'nden Tatuta Projesi Koordinatörü Berkay Atık var. E, Berkay, şimdi e, müzik arasına girmeden önce birazcık Tatuta çiftliklerinden bahsediyorduk. Sen şimdi aslında e, sanırım buğdayla ilişkinde bir Tatuta çiftliğinde başladı değil mi? Evet, evet. Biraz bahsedebilir misin hani Tatuta çiftliğiyle ile çiftliğine giderek e, buğdayla tanışmanı ve aslında Tatuta çiftliğinin hani senin için yarattığı farkı. Çünkü e, sırf böyle internetten okunabilecek şeyler değil de bir kişisel deneyim olarak Tatuta çiftliği senin için ne demek? Ee, evet dediğin gibi aslında bir e, Tatuta gönüllüsü olarak başladı benim e, buğdayla olan yolculuğum. Amasya'da Gümüşezi köyde bir daha çok elma üzerine yoğunlaşmış bir çiftlikte bir hafta aslında kısa bir süre geçirmiştim ama yoğun bir bir haftaydı bir haftada çok şey öğrendim tabi tadı damağımda kaldı aradan yaklaşık bir sene geçtikten sonra tekrar tatuta yapmaya karar verdim Bu sefer Çanakkale'de Küçükkuyu'da başka bir çiftliğe gittim ki hala aslında orada yaşıyorum bir buçuk yıl geçti aradan Oraya da gönüllülük yapmak üzere gitmiştim, i̇şte kısmet orada Buğday Derneği'nin çalışanlarıyla tanıştım ve TATUTA projesinde fiilen çalışmaya başladım. Dolayısıyla benim için sadece bir gönüllülükten daha fazlasını ifade ediyor TATUTA, hiç hesaplı olmayan kapıları açtı çünkü. Ama bu aslında sadece benim başıma gelen bir şey değil. Ben bir e, çiftlikte yaşamamın da verdiği e, şansla aslında birçok gönüllüyle tanışabiliyorum e, yerli yabancı. E, onların da e, ilginç hikayeleri olabiliyor. Örneğin e, işte bir ay için, e, bir ay için Türkiye'ye gelip on ay boyunca e, kalan e, bu on ay içinde e, aynı e, işte o, o çiftin yaşayanları gibi oranı, oradaki yaşamı paylaşan e, düğünleriyle cenazeleriyle. E, doğumlarıyla ile buradaki hayatta ortak olan e, işte bu süre boyunca Türkçe öğrenen, ondan sonra e, aşık olan yani e, hayatlarının içine e, işliyor aslında. Yani olay sadece bir e, organik durum yapmanın çok da ötesine gidebiliyor. Hı hı. E, bunun gibi bir sürü hikaye var. E, daha sonra kimisi yattı, bize e, teşekkür ediyorlar böyle bir fırsat sunduğumuz için. Ee, yani çok renkli bir e, proje aslında Tatuta. Ee, ben herkese yükmenin rahatlığıyla tavsiye ediyorum. En azından e, bir kere denemek bence lazım. Evet bir de böyle projeleri genelde sadece sanırım 20'li yaşlar yapar diye düşünüyor olabilir dinleyiciler ama ben 35 yaşındayım ve gidiyorum ve gitmek de gitmeye de devam etmek istiyorum. 35'ler, 40'lar, 45'ler, 50'ler herkes gidebilir değil mi? Ya yani herkesin bulabileceği bir şey var. Sırf 20'liler değil. Kesinlikle değil. Yani sağlıklı olduğunuz sürece hiçbir yaş sınırımız yok. Yani dediğiniz gibi 50-60 yaşında dahi gönüllü ağırladık yani ta Kanada'dan kalkıp gelip gönüllülük yapan 60 yaşında gönüllümüz vardı geçen sene hatırlıyorum benle tanışmıştım bizzat dolayısıyla bir yaş sınırı kesinlikle yok herkese göre bir şeyler mutlaka oluyor Peki hep evet. yabancılar mı geliyor? Ne kadar Türk var e, Tatuta projesinde? 50-50 e, mi yoksa hani yabancılar sanki hep verdiğin örnekler hep yabancılar geliyor gibi. Valla yani istatistiklere baktığımızda genelde ağırlık yabancılarda. Çünkü e, yurt dışında bilinen bir kavram bu e, organik çiftliklerde gönüllülük e, çalışmaları. Dolayısıyla yabancı ağırlıklı. E, fakat Türklerin de ilgisi son zamanlarda artıyor. Bu eskiden e, işte %80, %90 yabancı iken şimdi e, işte %70 yabancı, %30 Türk gibi. Mesela son 2012 istatistikleri aşağı yukarı böyleydi. E, dolayısıyla Türk gönüllülerin e, sayısı artmaya başladı. Hı hı. E, dolayısıyla evet, ya hala yabancı ağırlıklı ama e, dediğim gibi Türklerde de e, ilgi artıyor hı hı. yavaş yavaş. Evet. Peki o zaman şimdi Tatuta Projesi'nin hani Buğday Derneği'nin web sitesine ulaşabilirsiniz. Şu anda aktif olarak gidebileceğiniz çiftlikler mevcut ve her yaşa açık bir çalışma bu Tatuta çalışması. Ve yaklaşık şimdi 88 çiftlik var giderek de artıyor sayısı. Şimdi birazcık şeye geri dönelim bu yaşam dönüşümdüre. Bu ekolojik çiftliklerde o yaşam dönüşümdürün eylem halinde olduğunu görüyoruz. Görebiliyor musun? Yani tam net soramıyorum galiba ama hani o dönüşüm halinin yaşanan yeri gibi tasvir edebilir misin ekolojik çiftlikleri? E tabii zaten hani e, hani en basitim mesela tarım örneğine bakarsak e, bir kere başta şeyi söylemek lazım. Hani, tatuta sadece tarımsal e, alanda gönüllülük yapılacak bir Değil. Evet ağırlık burada ama e, siz bir yere gittiğinizde bir çiftliğe gittiğinizde sadece tarım faaliyetlerinin değil e, oradaki yaşamın bir bütün olarak içinde oluyorsunuz. Yani e, olay yani hasadı yapmanızla bitmiyor. İşte e, dün mesela buradaki bir e, çiftçimizle konuşuyorduk. E, yani aynı sofrayı paylaşıyorsunuz orada ev sahibiyle e, onunla beraber geziyorsunuz. Boş vakittenizde belki onunla beraber değerlendiriyorsunuz. Onun yaşamına bir şekilde dahil oluyorsunuz. Ee, dolayısıyla oradaki yaşamın içindeki e, her türlü dönüşüme e, bir şekilde dahil olmuş oluyorsunuz. Ama hani daha somutsuz konuşmak gelip istedikleri zaten e, bir e, tohum ekmek ve onun e, büyüyüp geliştiğini görmek, onu hasat etmek, e, oradaki dönüşüm sürecine en e, somut tanık olabileceğiniz e, örnek diyelim. Çünkü eğer uzun kalırsanız, özellikle bir çiftlikte e, hem, hani hem ekim döneminde hem de hasat döneminde bulunursanız, hem tohum ekmeği hem tohumluk almayı ve o aldığınız tohumluktan belki daha sonra tekrar ekim yapmayı görebiliyorsunuz ve aslında bence dönüşümü en somut görmenin yolu bu ama dediğim gibi bu doğadaki dönüşümün yanı sıra tabii başka başka dönüşümlerde oluyor burada örnekler sınırsız. Evet. Zaten sanırım senin oraya gitmen ve orada hani birebir orayı yaşadıktan sonra tatuta olup olamayacağını görmende o dönüşüm esansını aramak ve bulmakla ilgili, değil mi? Evet, evet, biraz öyle. Evet. Tamam çok teşekkürler Berkay hani Tatuta ile ilgili yeniden heyecanlandırdım bizi bu soğuk kış gününde ee, ama e, esas şu e, dönüşüm ödüllerini bir daha tekrarlayalım istersen sen e, bir daha tekrarla bu Viktor Ananias dönüşüm ödülleri için e, koşulları ve işte e, nasıl başvurulacağını hı hı. E, dediğim gibi ekolojik yaşam e, alanında e, katkı yapmış toplumsal dönüşüme e, yönelik herhangi bir çabada bulunmuş, her türlü proje çalışma araştırma e, aday olabiliyor. E, 1 Mart tarihine kadar adaylar ister kendilerini e, kendi adına başvurabilir ister e, kurumlar ve yine şahıslar bir aday gösterebilir. Web sitemizde victorananias.org ki başvuru adımlarına izlemeleri yeterli. Oradaki adımlarda açık açık açıklanıyor başvuru dosyasının nasıl hazırlanacağı. Bunları bize gönderdikten sonra 1 Mart davine kadar ücrenin değerlendirmesi için bize izin verecekler. 21 Mayıs tarihinde de kazananlar açıklanacak. Evet ee, ve Victoria'nın Nanias kendisi de bu ekolojik tarım alanında e, dünyada tanınıyordu ve uluslararası ekolojik tarım kuruluşları tarafından geleceğin beş lideri olarak gösteriliyordu değil mi? Evet evet onun da e, bu alanda aldığı ödüller var zaten onun yaptığı aslında her şey e, bu dönüşüme hizmet eden e, birer hamleydi. Onun zamanında attığı tohumları bugün biz yaşatmaya çalışıyoruz Buğday projelerimizde projelerimizle. Evet. İnşallah yeni viktorlarda gelecektir. Evet. Yani bir o teşvik ödülünü aslında bir daha tekrarlayalım olmazsa 18-30 yaş arası içinde ayrıca teşvik ödülü var genç ekolojik aktivist aktivist demeyelim de gönüllüleri için. Evet 18-30 yaş arasındaki gençler için dediğiniz gibi teşvik ödülü çok önemsiyoruz bunu. Gelecek bir şey örnek olması hem de onları yüreklendirmesi için böyle bir özel ödülümüz var. Evet. 2008 yılında Victor Ananias dünyada çok sınırlı sayıda kişiye verilen One World Award'unu almıştı. Evet. Ve zaten kendi attığı adımlardan dolayı da bu ödül hani onun adına olması daha da büyük önem taşıyor. Aynı zamanda 3 Mart 2000 11'de ayrılan Viktor'un bir de Yaşam Dönüşümdür adlı kitabı da var ve orada da bütün hikayeleri mevcut değil mi? Evet evet orada aslında Victor özellikle tanımayanlar için çok e, güzel bir rehber olabilir. Yazdığı yazılardan güzel bir derlenen kitabı e, herkese tavsiye ederiz. Evet Yaşam Dönüşümdür adlı kitap Doğan e, Kitap Evi'nden yayınlanmış durumda. Çok teşekkürler Berkay e, bize Teşekkür telefonla ederim. katıldığın için e, döndüğünde görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Kolay var, gelsin inşallah. sana Manisa'da. Teşekkürler. Hadi hoşçakal o zaman son anonslarla bitireyim bu ekolojik yaşamla ilgili e, buğday ekolojik yaşam rehberinin kış sayısı çıktı e, şimdi buğday derneği üyeler, üyelerine e, ücretsiz olarak postalanıyor bu ekolojik yaşam rehberi ve ekolojik temizlik e, konusu e, işleniyor yani gerçek temizlik mümkün adı altında çünkü biliyorsunuz e, kimyasal e, maddelerle yapılan temizlik aslında gerçek temizlik olmuyor e, temiz görünüyor göze ama ama orada çok büyük bir kimyasal atık e, mevcut oluyor masanızın üstünde evinizin içinde ve sürekli soluyorsunuz sürekli bir şekilde cildinizden e, derinizden e, giriyor e, dolayısıyla bu gerçek temizlik mümkün. Başlıklı ekolojik yaşam rehberinin kış sayısı için belki Buğday Derneği'ne üye olabilirsiniz veya üyelerin haberi olsun bu hafta içinde ya da gelecek hafta içinde evlerine teslim olacak. Aynı zamanda Cuma günü yani bugün Bakırköy'de. Cumartesi Beylikdüzü ve Şişli'de Şişli Feriköy'de Pazar günü ise Kartal'da Ekolojik pazarlarımız hala Sizi bekliyor olacaklar Yine mevsimlik sebzeleriyle Meyvelerıyla ve bir sürü Değişik kozmetik Ürün, temizlik ürünü Evde kullanılacak hemen hemen Her şey artık ekolojik pazarlarda Mümkün <gülüyor> Affedersiniz Eğer bu dönüşüm ödülleriyle ilgili Daha çok bilgi almak istiyorsanız veya Tatuta projesiyle ilgili daha çok bilgi almak istiyorsanız her pazarda da bir buğday derneği standı var. Üye de olmak istiyorsanız yine o buğday derneği standında e, buğday derneği çalışanlarıyla konuşabilirsiniz ve aklınızdaki bütün soruları sorabilirsiniz. Pazarla ilgili de, ekolojik yaşamla ilgili de. E, o zaman e, gelecek hafta görüşelim diyelim. İyi günler. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.